Birliği tarih isimli bildirisini sunmak üzere TMMOB'in eski yönetim kurulu başkanlarından Sayın Kaya Güvendi davet ediyorum. Sevgili konuklarımız, sevgili arkadaşlarım, günaydın. Şimdi verben mühendislerle ilgili sözleri söylememiş olsaydı bir e, Ahmet Ömcü ve Ahmet Haşim Köse 2000'de yıllarda 1998'de bu konuya el atmamış olsalardı e, biz webleri tanımayacaktık. Yeni bir e, olay weblen e, tabi ister istemez insan hemen şöyle bir düşünce aklına geliyor. Ya, şimdiye kadar bizim bildiklerimizin dışında bizim bildiklerimize aykırı ya da bizim bildiklerimizin ötesinde acaba ne var? Şimdi ilk bakışta alışa geldiğimiz mücadelenin ve o mücadelenin çok temel hedefinin yani bir işçi sınıfı mücadelesinin iktidar mücadelesinin ve işçi sınıfı iktidarının ötesinde. Acaba evlen bir şey söylüyorum. Çok kabaca uzman arkadaşlarımdan beni bağışlamalarını dileyerek ben şöyle bir izlerime kapıldım. Biz Türkiye'de mühendis ve mimar kesiminin mücadelesi hep işçi sınıfının iktidarına yani sosyalizme endeksli veya onunla birlikte yürüyen bir olay oldu. Webland'de bu olay o kadar net değil. Ee, yani kapitalizmi eleştirisi, mühendisleri ettiği roller vesaire bunlar uzun uzun tartışılabilir. Ama yani bizim ön gördüğümüz veya bizim çok uzun zamandan beri tartıştığımız 60'lardan bu yana, 70'lerden bu yana tartıştığımız olay biraz dışında e, gelişti. Ee, bu bildiri de biraz oradan kaynaklandı. Yani o zaman ne yapalım? O zaman biz Türkiye'deki mühendis, mühendislerken mühendis, mimar hatta son zamanlarda birkaç dönemdir şehir da katıyoruz. Yani hepsini lütfen o şekilde söyleyeyim mühendislersen hepsini kapsamış olsun. Ee, mühendislerin mücadelesi ve Vemler'in bize söylediklerini birlikte değerlendirelim. Buradan mücadelemize ışık tutacak. Mutlaka Yeni unsurlar ortaya çıkacaktır. Bunları hep beraber değerlendirelim, mücadelemizi sürdürelim. E, mühendislerden söz edince, istesek de istemesek de ya bu mühendis dediğimiz kişi kimdir diye e, kapatça bakmamız lazım. E, sunuşumda bunun üzerine çok fazla durmayacağım ama söylemezsek eksik olur diye e, düşündüm e, ve çok kabaca bizim daha önceki tartışmalarımızda, çeşitli belgelerimizde söylediğimizi çok kısaca bir özetleyeyim. Yani emek sürecinin bir parçası mühendislik bir üretim sürecini ele aldığınızda kapitalizmin gelişmesi modern sanayi bazı yerlerde Türkçe'ye çeviride büyük sanayi diye geçen o olgu da Kafakol emeğinin ayrılması vardır. Kafa kol emeği belli bir dönemde ayrılmıştır. Eskiden üretim sürecinde bir kişi tarafından temsil edilen üretimin hem fiziksel yönü hem entelektüel yönü bir ayrılma uğraşı şey yapmıştır, gelmiştir. O ayrım sonucunda da aslında sadece mühendisleri kapsamıyor, teknisyenleri, mühendisleri, yöneticileri de içerecek şekilde kafa kolumaya arasında bir ayrılık söz konusu. Hatta Marx bunu birbirlerinin düşmanı oldular diyecek kadar da aynı sınıfın üyeleri olmakla beraber kendi içlerinde birbirleriyle çalışan, birbirleriyle mücadele eden, hatta dediğim gibi birbirlerinin düşmanı durumuna gelen iki farklı ...tesimi anlatır. E, zaman içinde o entelektüel, yani üretim sürecinin entelektüel yönünü temsil eden... ...kimi yerlerde beyaz yakalılar diye sözünü ettiğimiz olay da ciddi bir yoksullaşma... ...daha gelen deyimiyle belki tam kapsamayabilir bir e, bilimsel e, çalışmada... ...belki daha ayrıntılara gelebilir ama proletarleşme diyebileceğimiz bir olguyla beraber... Bu iki kesim arasındaki düşmanlığın zaman zaman yer yer tekrar bir birliğe dönüştürülüyor. En azından ortak sınıf, ortak düşman sınıfa yani sermaye sınıfına karşı bir ortaklaşmayı da daha ileri düzeylere getirdiğini görmek mümkün. Çıkış, madem ki kapitalizm sümürü üzerinde yükselmektedir, o zaman çıkış da... Yine bizim klasik Marksizm'den aldığımız sonuç çıkardığımız sonuç kendisinin söylediği. Yani ne yapacaktır? Sömürülenler sömürüyü ortadan kaldıracaklardır. Yani işçi sınıfı kendi iktidarını kuracak, sosyalizmini kuracak ve böylece sorunlar ortadan kalkacaktır. Biz e, Mühendis Mimar Hareketi Türkiye'de. 70lerden sonra e, bu noktaya hızla geldi. E, Ahmet Öncü arkadaşımızın kendi tezinde, daha sonra Ahmet Haşim arkadaşımızla birlikte çıkardıkları kitapta bunlar aydıntılı olarak yer alıyorlar. Ben burada yapmaya çalışacağım sizlere? Bu sefer bir mühendis gözüyle, bu mühendis mücadelesinin içinde belli bir süre yer almış bir arkadaşımız olarak görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir anekdotla başlayayım. Emek platformu bilmiyorum herkese bir şey ifade ediyor mu? Konuklarımız açısından en azından belki hatırlatmakta yarar olabilir. Emek platformu Türkiye'de belli bir dönem 1998-99'da başlayıp 2004'lerde, 2005'lerde sürümlenen bir bir platform, bir mücadele platformu, bir güç birliği çalışması. Bunun içinde hemen hemen bütün ücretli kesimler var. sendikalar var. İşçi sınıfının mesleki örgütleri var. Bu meslek örgütleri tabirini ben kendi çalışmalarımda, söyleşilerimde işçi sınıfının mesleki örgütleriyle tanımlamayı daha doğru buluyorum. Mesleki bu örgütleri var, işçi sınıfının emekli dernekleri var. Bir platform ve Türkiye'de bütün ücretleri ilgilendiren konularda işte çeşitli çalışmalar yapan, çok eleştirilen, çok güzel sonuçlar almış olan ama aynı zamanda biraz da topraklama görevi yapan bir bir kuruluş, bir kurum. Şimdi Türk mimarlar odaları birliğinin başkanlığını üstlendiğim bir dönemde eski Sanayi Bakanı bakanlarından aynı zamanda Bayındırlık Bakanlığı yapmış olan bir inşaat yüksek mühendisi Orhan Alp diye bir abimiz, bir büyüğümüz telefon etti. Dedi ki, e, başkan yani bir şeyler yapıyorsunuz, iyi şeyler yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık hadi devam edin. E, bir kere mühendisler bir miting falan yapmazlar yani. Mühendisler e, bir hak elde etmek için miting falan yapmalarına gerek yoktur. Onları giderler, isterler ve alırlar. E, hadi neyse. E, hani mühendis, mimarlar e, şey yaptılar, yani mücadele ediyorlar. Miting de yapıyorlar. İyi güzel de dedi. İşçilerle beraber niye miting yapıyorsunuz? Şimdi e, bunu önemsedim çünkü aslında madem Tevbe tarihini tartışacağız, Tevbe tarihinin aslında bu soruya verilecek olan yanıt bir anlamda Tevbe tarihinin de bir şeyini getiriyor. ana hattını bence ortaya çıkarıyor. Çok aşina olmayanlar için kısaca Türk Lendis Odaları Birliği'nin odaların üzerinde kurulu bir federasyon gibi bir üst birlik gibi olduğunu söyleyelim. Odalar demek farklı uzmanlık alanları demek, farklı uzmanlık alanları demek birbirleriyle çıkar ortak noktaları olan, dolayısıyla o çıkar noktaların ötesinde birbirleriyle e, mücadele eden, birbirleriyle çelişen, çatışan e, bir, bir yapı demek. E, şimdi böyle bir e, yapının e, bileşkesi Tme-Obevi'dir, onu biraz sonra göreceğiz. Çünkü belli dönemlerde e, birlik diye bir olay yok. E, çevirmen arkadaşlar için söyleyeyim, ben bu temobe kelimesini kullandığım zaman bir birlik diye siz çevirin. E, çünkü e, bizim dilimiz alışmış temobe e, tabirine, birlik kelimesini çok fazla söyleyemiyoruz. E, şöyle söyleyelim, yani biz öyle alışmışız. Yani geliyor, belli bir dönemde temobe diye bir şey yok orada. Göreceğiz biraz sonra. Odalar var. Odaların kendi aralarındaki ilişkiler Türkiye'deki mühendis mimar hareketinin e, mücadele birleşkesini onlar bir anlamda çıkarıyorlar. Kızla geçelim. Kızla geçelim. 1954'te kurulmuşuz. 1909'da Osmanlı Mühendis Mimar Cemiyeti ile beraber başlamışız. Unutmayalım ki Türkiye sanayileşme açısından, kapitalistleşme açısından geç kalmış olan bir ülkedir. E, sanayileşmeyi geç kavradığı için e, mühendis e, Olayı da ihtiyacı da ona göre gelişmiştir. Nitekim benim yaptığım hesaplara göre e, Cumhuriyet'in kuruluşunda Türkiye'de 500 yüz mühendis mimar var sadece. E, aynı tarihlerde e, bunu e, nüfusun binde beşi civarında e, özellikle kıta Avrupa'sı ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri yani sanayileşmiş ülkelerde Türkiye'de 500 kişi sadece. Şimdi 500 kişi olunca zaten Orada ne bir sınıftan bahsetmek mümkün, ne bir topluluktan bahsetmek mümkün. Orada 500 tane bireyden bahsetmek mümkün. Zaten herkesin kendine göre işi var, gücü var, gayet rahat bir şekilde işlerini sürdürüyorlar. Bu odaların varlığı aslında birliğin tarihinde bence çok önemli bir yere geliyor. Hem ayrılması nedeniyle hem Teobe'nin daha sonra gerçek anlamda mücadeleci bir örgüt haline gelmesinde de odaların bu ilişkileri önem taşıyor. Ne var başlangıçta? Başlangıçta e, diyorlar ki efendim e, işte biraz evvel söylediğim gibi Orhan Adli'nin söylediği gibi ya siz mühendissiniz sizin bir şeye ihtiyacınız yok. Bir hak elde etmek istiyorsanız gidersiniz alırsınız. <gülüyor> Şimdi bunu 1959-58'de zannediyorum. Evet 58. E, o dönemin genel sekreterliğini yapmış, bildik genel sekreterliğini yapmış olan bir arkadaşımızda, e, mühendis miting yapar mı diye bir yazı yayılıyor. E, ve çok ilginç. Diyor ki yani böyle bir tertibe ihtiyacı yoktur ki mühendis diyor. Mühendis diyor, e, kendisi diyor istediği her şeyi ortaya koyar, kendi genel kurumlarında kararını alır, Karun'un da kendisine vermiş olduğu yetkiyle bütün ne gerekiyorsa yapar. Miting için bu hiç gerek yoktur. Böyle bir şeye Terezzül dahi edilmemesi gerekir diye, mealen böyle söylüyoruz. Böyle bir anlayış var. Şimdi bu anlayış önemli şöyle. Birliğin yönetim organlarına baktığınız zaman hemen hemen hepsi yüksek bürokratlardan oluşuyor. Yani bakanlıkların işte müsteşarlıklarında, müsteşar yardımcılıklarında, fen heyetlerinin başkanlıklarında, milletvekillerinden başkanlarımız vesaire. Ve o yakın ilişkiler, iktidarla yakın ilişkiler çerçevesinde mühendislerin sorunları çözülüyor. Mühendislerin sorunları nedir? Her zamanki gibi, her topluluk gibi, mühendis mimar topluluğunda her şeyden önce daha iyi yaşam koşulları için mücadele etmek durumundadırlar. Dediğim gibi mücadele böyle bir yakın ilişkiyle de bir şekilde çözümlenebilmiş uzunca bir zaman. Ama şikayetler devam ediyor ve o nedenle de 60'ların... 60'lara doğru ücret sistemi değişiyor mühendislerin. E, T.O.V tarihinde çok e, önemli bir e, kırılma noktasıdır. Daha sonraki noktalarda aktaracağım. Yövmeli teknik personel diye adlandırdığımız bir teknik personel ücret sistemi var. Teknik personel ücret sistemi çok şikayet eder. Herkes şikayet eder. Yani işte ne bileyim şu anda siz yüz lira e, zam istiyorsanız, yüz lira zam alırsanız ya niye 150 lira değil diye devam eder. Son derece normal insanlar isteyecekler. Özellikle emekçi sınıflar bunu isterlerse bundan daha doğal bir şey olmaz. Haklarını istiyorlar. Sermaye sınıfları gibi başkalarının sırtından kar aktarma değil kendi emeklerini karşılığını istiyorlar. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Bu e, kararname çıktığı zamanda bir haydi rahatlamış ortalık. Öyle anlaşılıyor o zamanki görüşlerden ve sürekli olarak şu söyleniyor, ne kadar iyi arkadaşlar bakın işte sonunda gayet iyi bir yere geldik deniyor. 60'larda durum biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Önce bir kere dünyada önemli gelişmeler var. Tabi devam et hali aslında şunu yapma imkanına sahip değiliz. Yani böyle bir sohbette yani dünyadan soyutlanarak, bilim ve teknolojide gelişmelerden soyutlanarak ...Türkiye'deki siyasi hayattan, sınıfların kendi aralarındaki mücadelelerden soyutlayarak bir tarih yazma imkanımız ya da söyleme imkanımız yok. Ama dediğim gibi bu arka planın var olduğunu düşünerek veya bilindiğini varsayarak ister istemez devam etmek zorundayız. Akçı takdirde çok geniş ve çok uzun bir da bir şeye gitmek zorunda kalırız, sohbete gitmek zorunda kalırız. Ama Türkiye'ye baktığımızda... En azından şunu görmek mümkün: 1961 Anayasası Türkiye'de yeni bir olay, olay gündeme getirdi. 61 Anayasası neydi bizim açımızdan? 61 Anayasası hiçbir bir özgürlük ortamı verdiği için her şeyden önce emekçi sınıfların örgütlenmesine yol açtı. İşçi, yani sendikalar kanununun çıkması, işte grev kanununun çıkması, daha sonra personel e, kamu çalışanlarının sendikalarının kanunlarının çıkması. Ee, o zamana kadar yasak olup, işte ne bileyim hani ceplerde böyle e, dolaştırıp da elden ele mı? küçük broşürlerde kapitali okumak yerine artık kapitali e, kitap olarak gidip satın almak ve okumak mümkün. Marksizmin, Marksist klasikleri okumak mümkün. Bir özgürlük e, olayı, e, işçi sınıfının hareketliliği, arkasından tabii Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşu 1968 öğrenci olayları, bütün bunların hepsini arka plan olarak aklımızda tutmakta yarar var. 1960'larda mühendislerin durumları çok da iyi değil. Yani e, gerçi şöyle söylemek lazım. Gerek 1950'ler gerekse 1960'lar bir bütün olarak emekçi sınıfların e, milli gelirden daha çok pay aldıkları bir döneme aynı zamanda denk geliyor. Ama bu her grup için, her topluluk için aynı düzeyde değil. Nitekim Mühendisler bundan birazcık e, ters yönde etkilenmişler. Arkasından hemen tabii olay başlıyor. Şimdi bağımlı bir ekonomi politikayı benimsemişsiniz. 1950'lerin biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olayı, özelliklerinden birisi Türkiye için. E, emperiyatisme tam bağımlılık. Emperyalizme tam bağımlılık aynı zamanda iktisat politikalarına da yansımıştır. Ve İtalikameci politikaların hani olumlu tarafları vesairesi mutlaka tartışılabilir ama Türkiye'de teknoloji üretmeyen, dolayısıyla vasıfsız iş gücüne, vasıflı iş gücüne pardon, yani mühendis emeğine yeteri kadar ihtiyaç durmayan bir ekonomi politika. Bir taraftan bu olaylık var. Öbür taraftan işçi sınıfı hakikaten işte sendikalar kanunu daha çıkmadan kavel greviyle başlayan bir süreçte bir hayli hak elde etmeye başlamış. Mühendisler bundan çok şikayetçiler. bire 1965'te adını sık sık daha sonra da anacağımız Süleyman Demirel ailesinden bir vatandaş kalkıyor. Özel okullar, özel mühendislik okulları olayı başlıyor 1965'te çıkan bir kanunla birlikte birden bire galisler şöyle bakıyorum ya zaten bizim halimiz yani gürbelar kötü kötü durumdayız ve şimdi bir de özel okullar çıkacak. Özel okullardan mezun olanlar gelecekler. Bizim alanlarımızı iyice daraltacaklar diye bir ciddi bir endişeye kapılıyorlar. Ama aynı tarihlerde kamu personeli sendikaları da kurulduğu için biraz da oraya ben bağlamışlar açıkçası. Yani işte sendikalarda biz de mücadele ederiz filan diye ama sevgili arkadaşlar çok ilginçtir. İşçi sendikalarındaki mücadelenin rendiliğine ve mücadelenin çeşitliğine karşın memur sendikalarında bir başka sıkıntılı bir durum var. 1968 Ekim'inde o tarihe kadar 65'te 68 yani 3-3,5 yıllık zamanda kurulan sendika sayısı 533. Öyle sendikalar var ki Aynı iş yerinde üç tane kamu sendikası olmuş. Dolayısıyla güç çok ortumaya. Bir tek öğretmenler var Teknik elemanlar, teknik öğretmenler sendikası var. Bilmem ne okulunun öğretmenleri var, şu su var, bu su var falan ama iki tane çok önemli. TÖS, Türkiye öğretmenler sendikası ve ilk sen, ilk öğretim, ilk ilk ilk öğretmenleri sendikası veya ilk öğretim. Bu iki tanesi, bu ikisi bizim açımızdan son derece önemli bir rol oynuyorlar. Çünkü, biraz sonra geleceğiz, teknik eleman, mühendislerin ilk boykotu 1970'tedir. İlk boykottan yaklaşık 6 ay önce töz öğretmen boykotu yapmıştır ve 106 bin o tarihlerde verilen rakam budur. Kaç öğretmen olduğunu söyleyeyim, yani kabaca öğretmenlerin %50'sine yakını. Bu boykota katılmış ve bu boykot sonucunda çok ilginç bir başka bir olay daha. O tarihteki anayasa mahkemesi ve mahkemelerin durumları nedeniyle şimdiki mahkemeler değil tabii onlar emekçi sınıfların hakları kabul edilmiş ve hemen hemen hiç kimse o konuda ceza almamış. Tabii çok uzun mücadeleler var, hukuki mücadeleler var ama sonuçta böyle bir olay var. Bu mühendisleri çok yakından etkileyen çok ciddi şekilde etkileyen olaylardan birisi. Özel okulları ve bu olayı gözlemledikten sonra, bir üçüncü olay geliyor ve esas kırılma noktası bence orada. Nedir? 657 sayılı, kamunda çalışanlar bilirler, 657 sayılı bir devlet şeyi vardır, personel kanunu vardır. Sevgili arkadaşlar, Teknik elemanlar tamam şeyden şikayet edip duruyorlar bu gövbeli işte kendi özel ücret sistemlerinden şikayet edip duruyorlar ama şimdi ben size inşaat mühendisleri odasının o tarihte yapmış olduğu bir çalışmadan kısa bir not ileteceğim. Bir araştırma notlarının arasında tam çıkaramadım ama şunu hemen söyleyelim hatta tamam, burada. Bir kere başlangıç ücreti aylık 230 lira değişiyor. 230 lira küçük bir rakam değil. Ankara'da e, bahçeli evlerde e, işte 125 metrekarelik bir evin e, kirası o zaman telefonlu bir evin kirası ben oturduğum için söylüyorum. 500 liraydı. E, yani şimdinin e, rakamlarına bakarsanız şimdi artık 1500 lira filan civarında. Yani bugünkü rakamlarla neresinden baksanız 500 lirayla 1000 lira arasında bire ücretiniz değiş, değişiyor. Aşağı geliyor. Yani... Eski kanuna göre işe başladınız. Şu alıyorsunuz. Başka bir şeye göre yeni kanuna göre gidiyorsunuz. 230 lira size düşük ücret veriyorlar. Arkadaşlar yetitmemişler bu çalışmayla. Biraz daha ileriye gidiyorlar. Diyor ki teknik eleman diyor bu yömelik teknik eleman personeli ile ilgili 15 yıl 15 yıl hizmetten sonra alacağınız ücret mühendislerin teknik elemanlar alacağı ücret Yeni Personel Kanunu'na tabi olarak alınması için, o düzeye gelmesi için 15 yerine 23 yıl çalışmanız gerekecek. Ve bu 23 yılın sonunda, 23 yıllık sonunda, Personel Kanunu'na göre elde ettiğiniz ücret, Gömülü Teknik Personel Kararnamesi'ne göre elde ettiğiniz ücretten yüzde 25 daha düşük. Ben iki yerde de çalıştım, vardır burada bak arkadaşlar. 2216 lira para alıyordum 1970'te. Personel kanununa göre bana takdir edilen ücret 1756 lira oldu. 400 küsür lira birden düştü. Müktesep hak olduğu için onu vermeye devam ettiler. Şimdi bu olay yani artık şey falan bir tarafa bırakalım. Hayır hakların iyileşmesi falan olayını bir tarafa bırakalım. birden bire bir geriye dönüş. Aslında hani proletarleşme diye yoksullaşma diye adlandırılabileceğimiz olayın artık çıplak gözle, teoriye falan ihtiyaç yok yani basit bir hata şey basit bir aritmetik hesabıydı ki mühendisler bu işi çok iyi yaparlar. Yapmışlar ve feryat yayan başlamışlar bağırmaya. Şimdi hani eskiden işte iktidarla gidiyordu, yapı ilişkiler içinde bulunuluyordu, bir şeyler yapılıyordu falan. Üstelik de çok daha önemli bir gelişme olmuş. İnşaat mühendisleri odasının işte kaç numaralı olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Üyesi Süleyman Demirel başbakan olmuş 65'te seçimlerden sonra. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar falan. Hiç kimseden bir şey yok. Ha, çok çok fazla işte hiç merak etmeyin, hiç kimseyi ezdirmeyiz falan. Ya bütün her zaman sermaye Şöyle söylediği gibi biz sizi ezdirmeyiz, merak etmeyiz. Ezmiyorlar. E, yürürlüğe girecek, e, yürürlüğe girmeden önce e, en sonunda diyorlar ya bu olacak gibi değil. Ha bu arada ne olmuş? Bu arada inşaat mühendisleri odasında yönetimi değiştirdi. Kim geldi? Sosyalistlerin ağırlıklı olduğu bir yönetim geldi. Tek sende kurulur. O sahipler, yani, 70'te. İlginçtir, mühendis sendikaları kuruluyor bu biraz önce bahsettiğim kamu personeli sendikaların arasında ama... Ama biraz geç kuruluyor. Neyse, geç de kurulsa kurulmuş. Ve sevgili arkadaşlar, 18 Nisan 1970'te Türkmenler ve Birmarları 1949'dan sonra hatırlıyorsunuz, 1949'da bir yabancılara karşı bir yürüyüş vardır. Böyle çok da güzel fotoğrafları vardır, füþçapkalı, kravatlı, böyle güzel pardoşölü falan böyle kıyafetleriyle. Ee, ...o tarihteki abilerimizin e, yürüyüşü vardır... ...ulustan e, zafer meydanına kadar Ankara'da. Bu e, Burada da kalkıyor mühendisler teknik elemanlarla birlikte ortak bir miting yapıyorlar. 1970 Nisan. Yetinmiyorlar. Hemen arkasından. Bunu da tekrar söylüyorum. Öğretmen boykotunun çok ciddi bir katkısı vardır. Önemli bir e, ideolojik anlamda hazırlık yapmıştır. Bir psikolojik hazırlık vardır ona da ve hak alınabileceğine ilişkin de bir takım vardır, e, sonuçlar vardır. Yetimiyorlar arkadaşlar. Arkarken forumlar düzenliyorlar. Forumlarda alınan kararlar uyarınca, uyarınca bir Haziran 1970'te boykot. Yürüyüşten sonra. iki günlük boykot. Arkasından yetmiyor. Birkaç ay sonra yeniden bir boykot. İlki iki günlük. ikincisi üç günlük. iki tane arka arkaya boykot yapılıyor. Sonuç, halay e, sonuç alınamıyor. Yani hemen anında bir sonuç elde edilemiyor. Ama işte merak etmeyin teknik şeylerle ilgili işte yan ödemeler kararnamesi çıkacak, yan ödemelerde hallederiz falan değil. Ditekim de öyle oluyor. Yani yan ödemelerle birazcık dengelemeler falan yapılıyor ama hiçbir zaman eski aldıkları rakamlara gelemiyorlar. Şimdi kanun bir aralıkta yürürlüğe girdi, mücadele devam ediyor. Bu sefer 71'in Ocak ayında 14-18 Ocak arasında iş başında herkes iş başına geliyor, boykot yok, iş başında iş yapmama var. Arkadaşlar bütün bunlar olup biterken. 15-16 Haziran 1970'te DİSK'in mücadelesini şöyle bir hani geçerken bir selamlamış olalım. Tüm bu olayların arkasında tekrar işçi sınıfının hareketliliğidir. Mühendis mimar hareketinin e, önünü sadece açan değil onu çeken, onu, onu sürükleyen orasıdır. Daha sonraki dönemlerde onu da tekrar göreceğiz. E, kabaca oda yönetimlerinde değişiklikler var. Kimler geliyorlar? Sosyalistler geliyorlar dedik. Sadece sosyalistler, tabii yani sosyalistler geliyorlar ama belli yaşlarda sosyalistler var, bir de genç sosyalistler var. Bunlar kim? Bunlar 68 öğrenci eylemlerinde, işte İTÜ'de, OTTÜ'de ağırlıklı olarak söylüyorum, başka okullarda mücadele içinde yetişmiş, son derece değerli arkadaşlarımız, mühendisler, yüksek mühendisler o tarihte, Yıldız Teknik Okulu'nda o zamanlar mühendis... Şey veriyor, veriyor. E, bu yeni gelen arkadaşlar bir kere yeni bir dünya ile beraber geliyorlar bir kere gençliği getirdiği dinimiz var bir taraftan ama öbür taraftan da sosyalizmle bir şekilde tanışmış insanlar var. dolayısıyla mücadeleyi aldıkları anda eler elleriyle tutmaya başladıkları anda farklı bir perspektifle karşımıza çıkıyorlar o zamanın genel kurmay başkanı e, sosyal hareketlilik ya da uyanış e, iktisadi gelişmenin önüne geçti dedi. E, sonra 12 Mart'ta muhtıra verildi. Sonra 12 Mart muhtırasıyla beraber e, Türkiye'de on binlerce insan gözaltına alındı. 12 Eylül'ün e, daha küçük çaplısı ama ilki anayasa değiştirildi. Sendikalar kapatıldı. Şey sendikaları, memur sendikaları kapatıldı. İşkenceler Tutuklamalar, gözaltılar, bunların hepsi 12 Mart'ta böyle kurga emekçi sınıfların üstüne geldi. Bir şey daha oldu. Özel okullardan mezunları odalar üye kaydetmiyorlar. E, o tarihlerde veya şimdi de öyle ama mühendis ve mimarların etkinlikte, mesleki etkinlikte bulunabilmeleri için işte odaya üye olmaları gerekiyor. Özel okullardan mezunlarını, arkadaşlarımız o tarihlerde, yönetim kurularında açılan danıştay davalarını ve anayasa mahkemesine götürülmüş olan olay nedeniyle biz diyorlar üye yapmayacağız. Sonunda şu oldu, anayasa mahkemesi hakikaten iptal etti e, bu ilgili e, maddeleri ve e, daha sonra özel yüksek okullar, mühendislik okullar da dahil olmak üzere, hepsi kapatıldı. Onlar daha sonra DMMA adı altında işte Ankara, devlet devlet mühendislik mimarlık akademisi şeklinde falan İstanbul'da aynı şekilde oldu. Daha sonra bunlar fakültelere mevcut üniversitelerin fakültelerine geldi. Ama bu dönem o dönemde bir bu şey sakat. Yani devlet şunu yapamıyor. Yani odalara söz geçiremiyor. E söz geçirmezsen ne yaparsın? O zamandan beri alıştılar. Şimdi işte o zamanki ustaları Süleyman'da herhalde, şimdi Recep Tayyip Erdoğan işte aynı şeyin, aynı hattın, aynı çizginin devamı geliyor. E, yani sen kaydetmiyor musun o zaman? Ben odaların kanununu değiştirdim, olur biter. Birdenbire TÖB kanununu değiştirmeye kalklar. Çok ilginçtir. E, TÖB kanununa kadar birbirleriyle, çok affedersiniz hani kedi-köpek tabiri vardır, e, birbirleriyle didişen odalar birdenbire Bire, ya bu ıı, ortak, ıı, bizi kapatıyorlar olayı bunları ıı, bir şekilde bir araya getirdi. Ve 12 Mart'tan Türk mühendis mimar odalarının güçlenerek çıktı. Işte. Tamam yani kanun bazı olaylarda engellemeler getirdi, işçi sınıfının bazı hareketliliklerinden filan getirdi. Ama o sosyalist kadroların bilinçli bir şekilde meslekler arasındaki o çekişmeyi bir tarafa bırakarak sınıfsal bir birlik temeli üzerinde hareket etmeleri Türk Bendis Bimar Odaları Birliği'nin bence esas doğuştur. 1954'te kanuni bir kuruluş vardır. 1973'te kanuni değil, gönüllü bir Türk Bendis Bimar Odaları Birliği yaratılmıştır. Bence Teobel'in e, tarihi kabaca bu. Daha da ilişkin tabii ki bazı Aktar, şeyleri, konuları aktaracağım size. Ama e, bunu yakalamamız bence gerekiyor. Yani aslında mühendis ve mimarlar kendi kendi çıkarlarının o büyük işçi sınıfının çıkarlarıyla paralel olduğunu gördükleri anda, o bilinci içselleştirdikleri anda bence olay farklı bir noktaya gelmiş ve bugün izlerini gördüğümüz bugün politikaları devam ettiren bir Temo Bey'e kavuşmuşuz. Ee, çok ayrıntılı olur ama e, Temo Bey e, bu şeyler sırasında, hareketlilikler sırasında e, devlete şikayet ediyor. Bu odalar milleti işte boykota götürüyorlar falan diye. Ya resmen, resmen muhbirlik yapıyor. Ee, ya arkadaşlar, e, Temo Bey ve muhbirlik kelimesi e, bizim aklımızda, hafızalarımızda olamaz değil mi? Ama tarihte bu vardır. Tarihte ne zaman Başka bir yerde daha vardır tarihte arkadaşlar 20 Mart 1920 ha, İstanbul işgal edildiği zaman o tarihte faaliyetini sürdüren Osmanlı mühendis mimar cemiyetinin bu olayla ilgili tek bir kelimesi yoktur. İstanbul işgal edilmiştir İşgale karşı sesini bırakın sesini çıkarmayın. Ya çıkaramazlar zaten 200-300 kişi ama 200-300 kişi de çok önemlidir. Tarihte de bunun örnekleri vardır. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Altı ay sonra bir çalışma raporu yayınlamışlar. Çalışma raporunda diyor ki, bu üzücü malum olaydan, bilinen olaydan dolayı aidatları toplayamadım. Ee, ama tarih bu. Yani şanlı tarihimiz, e, yani neyse o şanlı tarih gibi böyle hani çok böyle abartılı şeyler falan ama bizim gerçek tarihimiz, o e, mücadele tarihimiz e, buralardan geçerek geldi. E, ihanetleri elinin tersiyle iterek geldi. Sınıfsal anlamda bir ortak zemini yakalayarak geldi. Birkaç dakika içinde toparlamaya çalışacağım. Önemli bir olay var. Belki bugünkü kongreden esas tartışacağı noktalardan bir tanesi bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, o tarihlerde tabi Egemen sınıflar o 70'lerden bahsediyorum. İşte kıyameti koparıyorlar işte bunlar anarşist plan diye hatta meclis görüşmelerinde tutanaklarında filan okuduğum zaman böyle hani gülsem mi ağlasam mı yakınlarda kaybettiğimiz inşaat mühendisliği odasının eski başkanı arkadaşımız Sedat Özkoğlu'na ilgili işte bu anarşistir zaten bunu bilmem işte şunlarla ilişkisi vardır bunlar dev gençlerle beraber çalışıyorlar filan gibi böyle laflar var. Soldan tam bir şey var, destek var. Bir yerde dikkatimi çekti bir kuruyu araştırırken Türkiye İşçi Partisi'nin yayın organı e, Emek Dergisi'nde bu hareketin e, böyle halkçılıkla ileriçlikle bir ilgisi yoktur. Bu bir e, artı değer paylaşma kavgasıdır diye de bir e, olaya rastladık, bir görüşe rastladık sonra tipli arkadaşlar uzun uzun tartışmasını yaptık diyorlar ki evet biz de böyle bir yazı diyoruz ama kim yazdı niye yazdı çünkü ondan sonra Türkiye İşçi Partisi hiçbir zaman TMAB'deki değişikliği reddeden bir anlayış içine girmedi ama geçerken de söyleme en azından bu bulgumu sizlerle paylaşmak ihtiyacını duydum. Değişen neydi? Bütün topluluklar kendi üyelerinin ya da o topluluk üyelerinin yani ille de kendi üyelerinin olmaz ki topluluk üyelerini daha iyi yaşam koşullarını elde etmeleri için mücadele verirler çalışırlar. Bu çalışmayı yaparken toplumsal bir meşruiyet zorunludur. O nedenle de, o nedenle de bütün yapılan şeylerde hem Süleyman Demirel onu söylüyor ya işte kendim için bir şey istiyorsam ne verdim filan diyordu. Yani. Yani bizim arkadaşlarımızda veya o toplumluklarda şunu söylerler. Arkadaşlar yani biz kendi ücretlerimizin çalışıyoruz ama ya aslında biz sizin için çalışıyoruz. Yani son derecedir doğaldır. Bunda, bunda bir terslik yoktur. Toplumsal meşruiyet arayışları. Şimdi burada e, Teoman Öztürk'ün e, o dönemi simgeleyen e, bir e, konuşmasından bir parça var. Bence çok önemlidir. E, çok uzun ama oradaki temel espri bilimi ve tekniği Emekçi halkın hizmetine sunma. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu 1970'lerde başlıyor. Bu ilk mitinglerde filan başlıyor. O tarihlerde her yerde şeyler çıkıyor. İşte biz de bunu yapacağız. İşte bilim ve tekniği mutlaka halkın hizmetine sunacağız. Biz, biz teknik elemanlar Türkiye'deki kalkınmanın motor gücüyüz. Dolayısıyla bize yapılması gerekenler aslında e, yapıldığı takdirde bu halka hizmet olarak tekrar dönecektir gibi. Şimdi bunlara açıkçası e, devam ed gelmemiş olsaydı ya bu e, ne olacak? Bu klasik işte e, ücret arttırmak taktiklerinden bir tanesidir değil. o anlayış orada o ifadede olan o bir şeydir. O bir ekip şeyidir, sloganıdır. Teoman Öztürk'ün şahsında o dönemin bütün mücadele eden insanların ortaya çıkardıkları çok önemli bir şeydir. Arkadaşlar bilim ve teknik halkın hizmetine hangi koşullarda sunulur? Kapitalizmde bu mümkün mü? Çok ilginçtir. Elektrik mühendisleri odasının dergisi, yönetim değiştikten sonra dergisinde Teknolojiyle ilgili çok güzel bir yazı var. Teknikle ilgili. Yani teknik iyi de olabilir, kötü de olabilir. Daha da kullandığınız ee, yönetim ama yönetim değişmiş. İlerici o işte bürokratların elinden alınmış. Şimdi dediğim gibi o tarihlerde devamı gelmemiş olsaydı ya bunlar basit diyor. Arkadaşlar bu bir sosyalizm. Örtük bir sosyalizm tanımıdır. Çünkü siz kapitalizmde bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunamazsınız. Bunu söylerken tabii şöyle bir e, toptancılık e, içinde de olmak istemem. E, emetçi sınıflar, işçi sınıfı, emetçi sınıflar şayet mücadele ederlerse tabii ki bu yönde ciddi adımlar atabilirler. Ama kapitalistin de sömürü ortadan kalkmayacağına göre ve teknolojide esas itibariyle bir sömürü arttırma, Marx'ın deyimiyle makina dediğiniz artı değer üretme aracıdır diyorsak, o zaman, o zaman kaçırılmalı olarak bu kapitalizm dışında bir olaydır. Şimdi bunun çok örnekleri var. O zamana kadar da bizim e, eski 1950'lerde, 60'larda e, toplumla ilgili ilerici üretimden yana çok şeyler söylenmiş. Devrim arabalarının ortaya çıkışı çok ilginçtir. E, Cemal Gürsel'in muhtemelen kamuoyuna ilk açıkladığı yer Makine mühendisleri odasının düzenlemiş olduğu otomotik sanayi kongresidir. Kendi yerli arabamızı, otomobilimizi yapmak durumundayız diye sözünü ettiği olay budur. Dolayısıyla her zaman üretimden e, Ahmet'e de bakıyorum bu arada. Yani doğru, e, weblerinde de değil mi? Yani bizler yapı itibariyle böyle bir şeyiz. Böyle bir e, formasyondan geliyoruz. Yani üretim bizim her şeyimiz. Ha kalkınma biraz daha farklı olabilir ama kalkınma da tekrar söyleyelim. Belki ileri. Kapitalist ülkelerde yani o emperyalizmdeki bağımlılık ilişkilerinden de gene aktardıkları bağımlı ülkelerden aktardıkları kaynaklarla kendi mühendislerine, mimarlarına birazcık daha uygun yaşam koşulları vermiş olabilirler ama Türkiye'deki mühendis ve mimarlar ya da geri kalmış ülkelerin, bağımlı ülkelerin mühendis ve mimarlarının böyle bir şansları olamaz ki zaten. O nedenle de Türkiye'de mühendis ve mimarlar doğrudan doğruya hedefi vurmuşlar. Empedializme karşı ve sömürü düzenine karşı. Ee, sosyalizm kelimesi her yerde söylenmemişse de e, bunun e, o günkü koşullarda e, bir takım ilişkilerini aramakta yarar var. Dolayısıyla siyaset, Demube'nin tarihinin, yeni tarihinin bence temel noktasıdır. Şimdi, iki üç tane konuda mesela Boğaz Köprüsü. ...çok ilginç bir konudur. Boğaz Köprüsü, Mimarlar Odası'nın inşaat mühendisleri odası... ...çok açık ve net bir şekilde karşı çıktıkları bir olaydır. İlk kez belki bence... E, ...Türkiye'deki üye, Yama Ben üyesi... ...mühendis ve mimarlar... ...kendi mesleki kaygılarının ötesinde... ...toplumsal bir kaygıyı öne çıkarabilmişlerdir. Ne diyorlar? Toplu taşıma olmadan olmaz. Mimarlar Odası diyor ki... ...bu kentleşmeyi öyle bir hale getireceksiniz ki... ...bu bir tane köprü yetmez... Bundan sonra ikinci, üçüncü köprülere hazırlanmak gerekirdi. Yani söyledikler, doğru çıktı. <gülüyor> bu arada bir anekdotu da da, ee, çok, çok güldüm. Hem güldüm hem de çok üzüldüm. Bülent Ecevit, e, Boğaz Köprüsü'ne karşıdır ilk çıktığı zaman. Sonra başbakan oldu. Son başbakanlığı döneminde bu tahkim yasasını hatırlarsınız, Uluslararası tahkim olayını. Anayasa değişikliği yapıyorlar. Karşı çıkıyoruz. Yani, Teammübe karşı çıkıyor. Sadece Teammübe değilse, de, çok güzel. Arkadaşlar bir gün demeç verdi. Ben nereye yaptım? Gülelim mi? Ağlayalım mı? Kızalım mı? Öfke mi? Onların söylediklerine boş verin. Onlar her ilerici olaya karşı çıkmışlardır. Onlar Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkmışlar. Dedim. Demek ki itidar öylemiş bir şey. İnsanları veya en azından sosyalist olmayanları Farklı yönlere çekebiliyorum. Söylenecek e, çok şey var. Atlayalım onları. Siyaset belirleyici olmuştur. E, başka yerlerde sadece e, sistemi deşifre eder, sadece e, olayı inceleyen anlayışın daha ötesine geçmiştir. 'deki mühendis mimar hareketinin örgütü, yani birlik, daha iyiye gitmiştir. Ee, böyle hani tekin olaylarda alternatif sunmak yerine genel alternatiflerini ortaya koymuştur. Boğaz Köprüsü'nde olabildiği gibi demiştik ki toplu taşımayı yapacaksınız. Ee, orada da İnşaat Mühendisleri Odası'nın o günkü sevgili arkadaşlarımızın arasında Boğaz'a köprü değil zap suyuna köprü diye hatırlarsanız zap suyu olayına e, gündeme getirmişlerdi. Zapsu'yu biliyorsunuz e, Güneydoğu'da e, geçit vermeyen bir e, olaydır. Ve e, devrimci arkadaşlarımız o tarihden mühendis ve imarlar çok sayıda vardır. Gidip orada Zapsu'yün üzerine köprü yaptılar. E, bu çok güzel bir olay. Bu, e, yani hem, hem duygulandıran ama hem de e, gerçek anlamda öyle başlıyorlar. Boğaz köprüsünü Haydi İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir e, dergesinde verilen belgedir. Boğaz köprüsüne, Boğaza köprü değil, zapt suyuna köprü esprisi. Alternatiflerini koymuşlardır. Alternatiflerini koyarken de çok daha ileride bir şey daha yapmışlardır. Bu alternatifin iktidar düzeyiyle mevcut siyasi iktidarla olan ilişkisini kurmuşlar ve bunun alternatifini de söylemişler. Yani evetçi sınıflar iktidara demişlerdir. Yani bağımsız bir ülke demişlerdir. Yani adını belki yüksek sesle de sosyalizm demişlerdir. Bu tarihte siyasetin bu anlamdaki yani emek sermaye çelişkisi ya da bağımlı ülke yani bağımlı ülkelerle emperyalizm arasındaki bağımlılık ilişkilerinin ötesinde bir alt bölümünü daha ele almak gerekiyor. Burada yapmayacağım bunu ama söylememiz gerekiyor. Bu olaylarda Türkiye sosyalist solunun önce bir bütün olarak daha sonra farklı anlayışları önemli katkılar sağladılar. Bunların daha ilerideki bir dönemde mutlaka ele alınması gerekiyor. Özetle tekrar başa döneyim. Orhan demişti ki niye işçilerle beraber sürüyorsunuz? Şimdi yanıt, hala e, yanıt e, çok şey değil yani böyle e, hani hemen söylenecek bir şey değil. Bir kere bir kendisinin işçi sınıfı'nın bir, bir üyesi kabul edenler yürüdüler. Herkes yürümedi. E, i̇ki kimler yürüdü başka? Bir de ya bir ittifak yapalım işçi sınıfıyla, mühendislerle işçiler ittifak yapsınlar diyenler yürüdü. Ya yani geri kalanları biraz baktılar. O günlerden bugünlerde bugünlere ciddi bir bilinç gerilemesi olduğunu ifade edeyim. Sadece bunun rakamlarını falan verebiliriz. 2006'da yapmış olduğumuz bir profil çalışmasında bunlara değindik. Ama önemli bir bilinç gerilemesi var. Bir tek örnek vererek konuşmamı bitiriyorum. 1970'lerdeki en önemli sloganlarımızdan bir tanesi mühendislerin, mimarların sorunları emekçi halkın sorunlarından ayrılamaz. Daha sonra ilave olarak başka bir şey daha gelmiştir. Sorunların çözümü ortak çözümle de yapmaktadır demişlerdir. Şimdi bu anlayış 1976'da yapılan bir ankette soru olarak yöneltilmiş. Demişler ki biz böyle diyoruz. Siz katılıyor musunuz? Demişler, sormuşlar. 1976'da buna evet katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 90. Arkadaşlar 2006'da bu oran yüzde 60'ın yukarısı. İlk gerilemesi bu. Aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Mühendisler ve mimarlar işçi sınıf hareketinde öncü bir rol üstlenmemişlerdir. Üstlen Türkiye'de en azından öyle bir olay yoktur. Peki durup seyredecek miyiz işçi sınıfı e, hareketliliğinin gelişmesinin? Hayır. E, her zaman olduğu gibi burada e, bilinçli üyelere, işçi sınıfının bilinçli üyelerine, sosyalistlere, komünistlere, devrimcilere görev düşmektedir. İşçi sınıfının hareketini e, biraz daha ileriye götürmek için mücadele e, etmemiz kaçınılmazdır. E, çıkış yine oradadır. Türk Bence Gimonodaları Birliği tarihinde çeşitli şeyler olmuş olabilir. 1980'lerde biraz daha örgütü kollamaya yönelik, biraz daha siyasi meşruiyet sağlamaya yönelik bir zamanlar odadan ihraç ettiğimiz Süleyman Devirel'i kokteyl açışlarına çağırdığımız olmuştur. 1990'larda KESK hareketliliği, 89 bahar eylemleri'nden arkasından Kemal yeniden mitinglere kavuşmuştur. NATO'ya hayır bildirisi 1974'tür. Arkasından 2004 yılında yani 30 yıl sonra Ankara İstanbul'daki NATO jürbesinin protesto eden aynı anlayıştır. Ee, tevbe tarihi e, bu anlamda e, yüz akımızdır. O e, tarihi bize verdiklerini daha ileriye götürmek bizlerin görevidir. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <Sen ne yapıyorsun? gülüyor> ee, arkadaşım diyor ki yani e, soru e, açıklanması e, es geçtiğimiz yerlerle ilgili soru veya katkıda bulunmak isteyenler varsa bir 10-15 dakikalık vaktimiz olduğunu söylüyorlar yani sadece şeyi çevirsinler bence. Çünkü öbürünü çevirmek çok uzun olabilir. Bilimi ve tekniği emekçi halkın hizmetine sunmak. Projesi o. Efendim? <gülüyor> e, devrimci Gençler Çevreci Efendim? Devrimci Gençler Çevreci. Eee devrimci gençler birliğinin de adı çevirecekler. Bu son derece basit. Revolutioner yut diyeydi galiba değil mi yani? <gülüyor> Buyurun efendim. Ama sesinizi biraz yükseltmeseniz arkadaşlar duymayabilirler. Tam pardon getiriyorlarmış arkadaşlar. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ee, 65'te Süleyman Demirel'in e, olayına aktardınız. Ondan 20 sene sonra da e, onun bir bakıma yolunda hengider Özal, e, elektrik mühendisleri odasının kurucuları arasında yer aldığı halde başlangıçta hatta ilk bültende yönetim kurulunda yer aldığı halde yayın kurulunda fakat 1985 civarında malum kaygılarla kendisi elektrik mühendisi olduğu halde e, fen adamları e, diye bir yasayla yasayla e, Gerçekten aklın bilimin çok ötesinde, tamamen oy kaydısı. Yani yaklaşık 200 bin mühendise karşılık yaklaşık 800 bin sayıda e, teknisyen arkadaşların oylarına tarif olduğu için fen adamları yasasıyla mühendislerin okuyarak e, aldıkları bir takım e, yetki haklarını yasayla işte ilk okul mezun niyetinden sonra birkaç ay <gülüyor> ee, öğrenim görenlere dahi vermiştir. Türkiye tarihi, siyasi tarihi böyle dönettiklere de maalesef e, tanıktır. Bunu ilave etmek istedim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Selçuk'la e, sen tikleriniz şimdi her şeyden önce bu çeşit bir derdi toplu bilgi aktarmasını bu derli yoğun ve güzel bir şekilde aktardığı için teşekkür ediyorum e, belli dönemleri beraber yürümüş olmaktan da büyük keyif al keyif de alıyorum. geriye döndürdüğün bazı konularla ilgili duygulandırdığıda belirterek söze girmek istiyorum uzatmaksızın bir noktasında içinde yer almak da keyif aldığım bir olayda yaklaşımının çok yanında olmadığını söyleyerek oraya girmek isterim. Çok önemli mi değil mi bilmiyorum ama içinde olduğum için gerçekten beni bir parça farklı yerlere götürdü. Özel okulların devletleştirilmesinin karşısına çıkışı sanki bir paylaşımın içinde yer alırken bizim ortaklarımız fazlaymış o nedenle karşı çıkıyormuşuz gibi bir tümcem var. Bence öncelik orada değil. O dönemin gençlik hareketinin içinde yer almış biri olarak, o dönemdeki olayları kavramaya gayret eden biri olarak bu eğitim sisteminin ve böylesi bir mühendislik e, yayılımının ne noktalara ülkeyi götürebileceği bizim ilk kaygımızdı. Yani bu biçimde bir e, olayın ön plana çıkarlışının sadece paylaşım meselesini ön plana getirmiş olması gibi bir şeyi biraz yadırgadım onu belirtmek istiyorum. Hemen evet, oraya bir şey çıktı. Şimdi odaların karşı çıkışlarının arasında resmi olarak hiç öyle işte, ben sayımız artıyor falan diye böyle bir ciddi bir kaygı yok. Şimdi bakın, bu yeni mezunlar yani mesleğe yeni giren arkadaşlarımızın sayısı ile ilgili yine iki tarihte yapılmış olan araştırmada ilginç bir sonuç çıktı. 1976'da Mühendis ve mimarlarda işsizlik oranı daima düşük oldu, onu söyleyelim. Meslek dışı çalışma çoktur. Yani meslek dışı çalışmayı da katarsanız, mesela bu dönemlerde tahmin ediyorum ki %20'lerin üzerinde bir işsizlik vardır. Meslek dışı çalışma. Ee, bu da doğru şu anlamda doğru meslek dışı çalışıyor çünkü herkes de söylüyor mesleğimde iş bulamadım dolayısıyla için meslek dışı çalışıyorum diyor dolayısıyla işsizlik anlamında bir şey var ama her zaman bir kaygı olmuş mühendislerde en önemli sorunlarınız nedir diye işte 30 yıl arayla sormuşuz ee, hemen hemen hep aynı noktalara gelmişler işsizlik nedense hep sorunların en önde geliyor şimdi işsizliğin nedenlerine ilişkin sorduğumuz soruya 1976'da mezunların yani mühendis ve mimar sayısındaki artış neden olarak gösteriliyor? Üçüncü sırada. 2006 yılında 2006 yılında e, şeyimiz var. E, sorumuz var. Aynı soru var. Orada mesleğe giren yeni arkadaşların nedeni işsizlik olarak nedeni birinci sırada. E, 1900 70'lerde özel okullara karşı çıkışlarda o özel okullardaki eğitim sisteminin kötülüğü, mutlaka devletleştirilmeleri gerektiği. Hiçbir yerde mesela şöyle bir şey yok, yani biz bu arkadaşları istemiyoruz, ne haliniz varsa görün demiyorlar. Bütün yapılan konuşmalarda, görüşmelerde, bildirilerde, o konuda yanlış bir ifadede bulunmuş olabilirim ama kesinlikle kastım o olmadığını söylemek istiyorum, doğaldır. Yani mesleğe giriş sayısında artış kaçınılmaz olarak o mesleği e, besleyecek bir, e, iş dünyasını besleyecek bir yeni atılıma ihtiyaç gösterir. E, Türkiye'de de ne yazık ki öyle bir olay yok. Mücadeleler, özel okullar devletleştirilmelidir yürüyüşünün 1967'de e, de vardın değil mi sen? Yani bu yürüyüş üstelik de e, İstanbul'da 7 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar 11 günlük bir yürüyüş olarak gerçekleşmiş. 20 Kasım'da miting yapılmış. Ve burada İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yüksek Teknik Okulu öğrencileri beraber yürümüşler. Ee, böyle bir düzeltme imkanı bana verdiği için sana teşekkür ediyorum. Ee, özel okullar meselesi de sonra söylediğim gibi yani bir şekilde çözümlenmiş oldu. Ee, bitiriyoruz arkadaşlarım da zaman açısından sıkıştığımızı söylüyorlar. Başka soru almayacağız ama. şey söylemem. Selçuk Esen konuşunca, bence mücadeleyle eksik bir yeri söyleyecek gibi algıladım, onun için söz aldım. 80 öncesi TMB örgütlülüğünün mücadelesinin temelinde yatan bir örgütlenme var, iş yeri temsilcilikleri. Bugünkü bazı sıkıntılarımız altında da bu iş yeri temsilciliklerinin 80 öncesi kadar canlı yürümemesinin de payı var, bunun altını çizmek istiyorum. Ertuğrul, söz istemiştin, bir arkadaşıma verdiğime göre sen de hemen söyle, hemen kapatalım. Çok teşekkür ederim. Ertuğrul bilir, makina mühendisi. Ben çok kısaca şey yapayım. Bu aslında mühendislerin 1970'ten 73'e o arada bir geçiş döneminde, tuma örgütlüğünde de mühendislerin bilinç dönüşümün yaşandığı dönemde de ben o dönemin belgelerinin bir kısmına baktığımda bir teknokrasi tartışması. Mesela gördüm. Bu weblen konusuyla da ilgili olabilir diye şey yaptım. Mesela Ali Gevgilinin İnşaat Mühendisleri Odası'nın galiba bir yayın organında yazdığı bürokrasi geriye dönüktür, teknokrasi ise üretime dönüktür, ilericidir diye bir yazısı var. Weblen'e bir atıf yok hatırladığım kadarıyla. Benzer dönemde başka organlarda da benzer yaklaşımlar o dönemde çıkmış. Ama Görebildiğim kadarıyla yani tüm belgeleri taradığımı söyleyemem elbette ama bir miktar şeye baktığımda özellikle 73-74 sonrasında Marksist bir şey daha ağır basmış ve mühendislere yani teknokrasiye toplumda ileri öncülük rolü tanıyan düşünce pek fazla şey yapılmamış o Dile getirilmez olmuş bir geçiş döneminin bir şeyiyle böyle bir tartışma belki işte Amerika'da falan weblenden etkilenerek falan yapılan bir tartışmanın Türkiye'ye yansıması şeklinde bir tartışma o dönemde Türkiye'ye de yansımış gördüğüm kadarıyla Teşekkür ederim Arkadaşlar katkılar için teşekkür ediyorum Hatırlatma sadece Süleyman Demirel'in ihraç için odaya verilmesinin arkasında teknik eleman forumları yatar teknik eleman forumlarında karar alınmıştır e, parlamenter mühendis ve mimarlar arasında e, 657'yi savunanların onur kurullarına ihraç edilmek üzere verilmeleri yönünde bir karar çıkmıştı. sadece hatırlatayım. Mutlaka arkadaşlar değerlendirecektim. İş yeri temsilcilikleri bizim 70'lerde 80'lerde çok ağırlıklı olarak büyük devlet kuruluşlarda kamuya sağ teşekkürlerinde olduğunu anımsamakta yarar var. Ölçek küçülüyor. Ölçek küçüldükçe işlemlerde biraz azalıyor diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar Türk Mühendis Mimarlar Birliği veya daha doğrusu Türkiye'deki mühendis ve mimarların hem tarihi hem mücadele tarihleri bence daha çok tartışmaya getiriyor, gündeme getiriyor. ...biraz daha belki bakmamızda yarar olabilir. E, losajı yaparak değil ama geçmişten e, günümüzde bize ışık tutabilecek... ...bize heyecan katabilecek olayları yaşamaya bugünlerde çok ihtiyacımız var. E, yolunuz düşüyorsa e, Yeşilköy'deki arkadaşlara gidiniz. Hava İşkolu'ndaki e, çocuğuyla, e, eşleriyle birlikte oralarda bulunan arkadaşlara bir merhaba deyiniz. Özellikle yabancı konuklarımız kendi memleketlerle dönerken ya biz bir e, odanın bir mühendisler e, toplantısına katıldık. O mühendisler toplantısında da e, bir adam çıktı kalktı dedi ki ya işte giderken ne olursunuz o arkadaşlara da gidin onlara merhaba deyin. Onlar mücadele veriyorlar. Türkiye işçi Sınıfı'nın e, verdiği her mücadele Türkiye'deki mühendis ve mimarların daha iyi koşullarda yaşaması için önemlidir. Türkiye'de mühendis ve mimarların oradaki söz gibi bilimi ve tekniği Emekçi halkın hizmetine sunma yönünde önemli bir katkıdır. O mücadeleyi sürdürenlere hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Selamlar olsun. Şimdi öğle yemeği için ara veriyoruz. Oturum saat birde başlayacak.